amma ba'd kana asraq al hadith kitabullah wa khayra al hadi li muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull muhammed bin abdül rahman kitabut abdül risalesinin babun esh Şefaat bahsin'e gelmiş bulunuyoruz. Defalarca ifade ettiğimiz üzere Şeyhül İslam Muhammed İbn Abdülwahab bu kitabında başlık, bab başlıklarına, konulara, konu başlıklarına öyle dikkat etmiş, öyle dikkat etmiş ki. Aleyküm selam. E bu başlıklarında zikrettiği, bu konu başlıklarında zikrettiği ayetlere de öyle dikkat etmiş ki, teemmül edilip, dikkatle okunup bakıldığında her bir ayetin konuyla ilişkisi, ilgisi ve her bir konunun bir önceki konuyla ilgisi apaçık bir şekilde ortaya çıkıyor. Dikkat ettiğimiz üzere, işte açıkladığımız üzere, bundan iki öncekilerimizde, bir öncekilerimizde, Meellif Rahimahullah'ın Aleykümselam Allah'ın Meellif Rahimahullah'ın iki ayrı konuya değindiğini söylemiştik ki, bu konuların başlıkları Allah-u Teala'nın kitabından, Allah-u Teala'nın kelamından seçilmiş ayetlerdi. Geçen haftaki Konumuz meleklerin dahi Allah katında Allah Teala bir emir buyurduğunda, Allah Teala bir vahiy buyurduğunda, Allah Teala konuştuğunda meleklerin dahi ona en yakın varlıklar olmalarına rağmen korkudan öterdikleri, korkunun bütün her yerlerini sardıkları ve kendilerinden geçtiklerini söylemiştik. Zira Allah Teala onun hakkında hatta fuzii'a an-kulubihim kalplerinden korkular. Onların kalplerinden korku giderildiğinde قَالُوا مَا دَا قَالَ رَبُّكُمْ Birbirlerine sorarlar. derler ki Rabbiniz <gülüyor> ne dedi ne buyurdu. Bu ayetlerde ve bu konuda genel olarak müellif bize şunu anlatmaya çalışmıştı, şunu ifade etmeye çalışmıştı. Yani allah Teala'nın rübubiyeti, kuvveti, malik oluşu, kahhar oluşu o kadar büyüktür, o kadar büyüktür ki onun yanındaki mukarrak melekler bile onun bir buyruğunu işittikleri zaman, dinledikleri zaman kendilerinden gitip ne yaparlar? Korkarlar. Bir önceki, ondan önceki, ondan önceki baptı ise, müellif salih kimseleri kastederek, salih kimseleri işaret ederek, evliyalar, peygamberler, nebiler, rasuller kastederek, onların Allah katında hiçbir şeye malik olmadığını, onların yaratanlar olmadığını, bilakis onların mahluk olduğunu, Allah tarafından yaratılmış kullar olduğunu ifade eden ayetleri zikrettiğimi gördük. gördük. Burada da dikkat ederseniz اَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا هُمْ يُخْلَقُونَ Onlar allah Teala'ya hiçbir şey yaratamayan şu kimseleri mi ortak koşarlar. Kim o kimseler, Allah'a ortak koşulan o kimseler dahi bize atıyor. Kendi başlarına birer mahlukturlar, yaratılmışlardır. Yani burada dikkat ederseniz, allah Teala'nın rububiyetine işaret edilerek, allah Teala'nın her şeyi yaratan olduğuna işaret edilerek, neye çağrı var, ne davet var? Uluhiyete Uluhiyet davet var. Çünkü allah Teala'nın Rabb olduğunu, yaratıcı olduğunu, Halik olduğunu, rızık verici olduğunu, melik olduğunu, müdebbir olduğunu, her şeyi çekip çeviren olduğunu bilen bir kimsenin ibadete layık, tek ilah olduğunu İbadete layık tek ilahın Allah olduğuna ne yapması lazım? Kabul etmesi lazım. Kabul etmesi lazım. Ikrar etmesi lazım. Yani rububiyet devridini kabul etmek neyi gerektiriyordu? Neyi gerektiriyordu? gerektiriyordu? Ünlüyet <gülüyor> devridini gerektiriyordu. Zaten Mekkelü müşriklerin de çelişkisi buydu. Yani onlar rububiyet konusunda Allah Teala'ya ortak koşmuyorlardı. Genel manada rububiyet devridinde, genel anlamda rububiyet sıkıntıları sorunları yoktu. <gülüyor> Onlara yeri göğü kim yarattı denildiğinde onlar Allah derlerdi. اَمَّنْ يَمْلِكُوا سَمْعَوَ absar, Kulaklara ve gözlere kim sahiptir denildiğinde. Değil mi? اَمَنْ يُدَبِّرُ emra işi kim yöneten, çekip çeviren denildiğinde. Hepsi ne der? فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ Allah. Allah derlerdi. İşte müellif rahimahullah bu iki bakta bize bu iki önemli hususu evliyalar, peygamberler ve meleklerin dahi Allah katında birer kul olduğu onların Allah katında zillet içinde boynu bükük halde hesaba çekilecekleri, o şekilde duracaklarını bize anlattıktan sonra bu vafta bize yine tevhidi güçlendirme adına şirki yerinden oynatma ve yıpratma ve yerle bir etme adına Allah, bu vafta bize neyi zikretti? Şefaat babını zikretti. Zira Mekkeli müşriklerin Mekkeli müşriklerin şirke bulaştıkları, şirke düştükleri şeytanın kendilerine oyun oynadığı konu da bu. Onlar hep şunu söylerlerdi. Derlerdi ki, Bizler bu ibadet ettiklerimize ibadeti ancak şunun için ediyoruz. İlla li yukarribuna illallahi zülfen. Bizleri Allah'a yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani ne var? Bekleyi Müşikler diyor ki, evet bir yaratıcı olan, zıt verici olan, malik olan bir Allah var. İbadetin bir kısmı da ona yapılıyor. Hatta kendileri Allah için adaklar adıyorlar, kurbanlar kesiyorlar. <gülüyor> İhrama girerken telbiye getiriyorlar. Tavaf ediyorlar. Ancak diyorlar ki bizler gündahkar kullarız. Allah'ın kasında bizim isteğimiz, talebimiz, duamız Memennilerimiz ne olmaz? Kabul olmaz. Geri çevrilir. Ancak bizimle beraber yaşamış yahut bizden önce yaşamış atalarımızdan bize aktarılan, getirilen nakl olan kimler var? Salih, evliya, kimseler var. İşte kimilerinin sembolik olarak taş heykelleri yapılmış, kimileri ağaç olarak atfedilmiş, kimileri put olarak yapılmış, kimilerinin kabirleri var, türbeleri var. Bunlar allah Teala'nın sevgili kullarıydı. Ve bizler biliyoruz ki Allah bizim gibi günahkar kulların talebini, duasını, isteğini ne yapmaz? Kabul etmez. Ancak bunları aracı kılarsak, ancak bunlara yönelirsek, bunlara teveccüh edersek, kalplerimizle bunlara yönelirsek, bunlardan istersek, bunları razı edersek, ne yapmış oluruz? Allah'a ulaşmış oluruz. Onun için hani Zümer suresinde Allah-u Teala diyor ki Zümer suresi gerçekten uluhir tevhidine çokça vurgu yapılmış işaret edilmiş bir suredir. Allah-u Teala üçüncü ayette <gülüyor> halis. halis, arı, saf, şirkin bulaşmadığı has din kimedir? Allah'a Allah-u Teala yani Allah şirkin bulaştığı şirkin <gülüyor> bulaştığı o, kendisiyle birlikte ibadetin başkalarına yapıldığı bir dinini yapmaz, kabul etmez. Ve sonuçta ortada ibadet olsa bile ki tutulan bir oruç, kılınan bir namaz çekilen zikirler olsa bile, Allah için yapılan böyle ibadetler olsa bile, bu halis olmadığı sürece, saf olmadığı sürece, yalnız Allah'a yapılmış olmadığı sürece allah Teala bunu ne arkadaşlar? Kabul etmez. Ela dinul halis. Halis din yalnız olarak halisin Allah'ıdır. Allah ancak bunu kabul eder. Vellezînet tekadû min dûnihî Allah'la birlikte ondan başka evliyalar, veliler, dostlar, yardımcılar edinenler var ya, yani Mekke'li müşkler ve ondan önce gelmiş şirk ehli onlardan sonra gelecek olan şık bu müşrikler. Ne derler? Ma na'buduhum illa liyukarribuna illallah-i zulfe. Derler ki, bunu diyorlar arkadaşlar? Ma na'budum, bizler ibadet etmiyoruz bunlara, bu salihlere, bu zatlara, bu taşlara, bu ağaçlara. İlla liyukarribuna illallah-i zulfe. Ancak bizi Allah'a sahada <gülüyor> yakınlaştırsınlar diye. Yani bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorlar. Kime karşı yapmak zorunda kalıyorlar bu açıklamayı? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Vesselam. Muhammed ibn Abdülham sallallahu aleyhi ve selleme ki bu peygamber onlara ne diyor? "Kulu la ilaha illallah tuflihû. La ilaha illallah deyin ki? Kurtulun. Kurtulun erin. Bunun manasını çok iyi anladıkları için, idrak ettikleri için diyorlar ki sen bizi ne yapma? Yanlış anlama. Bizler ne yapıyoruz? Allah'a yakınlaşmak istiyoruz. Niyetlerimiz iyi. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların bu niyetlerini, iyi niyetlerini, güzel niyetlerini kabul etmiyor. allah Teala bunu tamamen şirk olarak vasf ediyor, şirk olarak tanımlıyor. Onların bu Allah'a yaklaşma niyetlerini allah Teala şirk olarak tanımladığı için, bu şirk olduğu için kesinlikle bunu allah Teala kabul etmiyor. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki yine Zümer Suresinde, pardon Yunus Suresinde veya مِنْ دُونِ اللّٰهِ veya ubudun min dunillah onlar Allah'la birlikte Allah'la birlikte başka ilahlara, kavallara ibadet ederler, yönelirler, yalvarırlar. Bu ilahlar ki ma ma ubudun min dunillah ma la yadurhum ma la yenfahum. Kendilerine zarar verebilecek ne fayda verebilecek ilahlara ne yaparlar? İbadet ederler, ibadetler, bulunurlar. Derse geç kalanlar o dışarıda dinlesin o dersi, kapı açıp kapılmasın. Tamam, 9'dan sonra gelenler. Ve وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا ve وَلَا يَنْفَعُهُمْ Yani ilim meclisinin bir şeyi var, değil mi? Kerameti var yani. Burada bir şey anlatıyoruz, anlattığımızda kapı ikide bir açılıp kapanıyor. Dikkat, dikkat bozuluyor. Bundan sonra dokuzdan sonra gelen arkadaşlar, şu kapının orada ne yapabilir dersin? Kapıyı açıp girmesinler, işte. orada da silsinler. Fea'budun min dunillahi <gülüyor> ma la yadurruhum ve la yenfa'uhum. Onlar kendilerine zarar ve fayda vermeyen, zarar ve faydaya malik olmayan, sahip olmayanlara ne yaparlar? İlahlara ibadet ederler. Ve derler bunu yaparken maksatları, kasıtları niyetlemek ve yekulune haula şüfaa'una indallah. Ve derler ki kimler derler? Müslümanlara diyorlar, muhtidlere diyorlar, peygambere diyorlar. Bizim bu ibadet ettiğimiz Lat, Nana, Uzza, Hubal ve diğerleri haula şüfaa'una indallah. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz dediler. Şimdi söyleyebilir size. Ne dedik? Şeytan insanoğluna bu şekilde soktu. Bu kapıdan girdi. Bu pencereden girdi. O da ne? Bizler miskin, zavallı, günahkar gırtlağımıza kadar günah içinde boğulmuş insanlarız. Bundan dolayı Allah bizim günahlarımızı affetmez, dualarımızı kabul etmez. O halde bu salih kimseleri ne yapalım bizler? Allah katında şefaatçiler. Şimdi açıklayacağız şefaatçilerin mana, şefaatçi ne demek? Şefaat ne demek? <اللّٰه> ve يقولون ki onlar Allah katında bizim neyimiz? Şefaatçilerimizdir. Şefaatçilerimizdir. Kul. Diyor ki. Söyle. Allah Teala peygamberine söyledi onlara. <gülüyor> Etun bi'un Allah bima la ya'lamu fis vel-ard. Sizler Allah'a yerde ve göklerde bilmediği şeyi mi haber ediyorsunuz? Yani böyle bir şey allah Teala indirmedi. Böyle bir şey sizden istemedi. Bu yanlış bir kıyas. Sizlerin kıyasınız. Basıl bir kıyas. Çünkü sizler Allah-u ne gibi zannettiniz? Yeryüzündeki padişahlar, krallar, başbakanlar, cumhurbaşkanları gibi zannettiniz. Her şeye yetiş yetişeceğini unuttunuz allah Teala'nın her şeye icabet vereceğini, dualarınızı icabet edeceğinizi unuttunuz. Bu şekilde aracılara ihtiyacı olduğunu zannettiniz. Ve böylece siz Allah-u Teala yerde ve gökte bilmediği şeyleri mi haber veriyorsunuz? Diyor allah Teala. Bunu bir... söyledi onlara. ve Teala amma yüşrikun. <Sessizlik> Subhanehu ve Teala amma yüşrikun. Ve, te ve allah Teala onların bu sözlerini... Ne olarak niteliyor ayette? Şirk. Şirk. allah Teala onların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir, münezzehtir uzaktır. Yaptıklarından demiyor. Bakın onu, onların yaptıkları fiili, yani sözü bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimizdir sözü. allah Teala ne olarak niteliyor? Şirk. Şirk olarak niteliyor. Çünkü bu da bir şirktir. Zira arkadaşlar şefaat kalep etmek, dua etmek manasındadır. Şefaat talep etmek, dua etmek manasındadır. Bu insanlar, Mekke'nin müşrikler, eşit sahibi olan insanlar bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimiz derlerken ne ne, ne ne demek istiyorlar? Yani bunlardan biz ne talep ediyoruz? Biz yardım yardım talep istiyoruz. Biz Allah'a yakınlaştırmalarını istiyoruz. Aracı olmalarını istiyoruz. Yani şefaat etmelerini istiyoruz. Allah katında ihtiyaçlarımızın, tövbelerimizin giderilmesini istiyoruz. De bu mapta girerek şeytan onları daha nereye sürüklüyor? Artık onlara razı etmek, hoşnut etmek için kurban kesmeye götürüyor. Onlara hı hı. adaklar adamayı, onların adına yemin etmeyi, Allah'tan korkar gibi onlardan korkmayı, Allah'tan umut beklercesine bekler gibi onların umut beklemeyi bu tür kalbi, kavli, lisan olarak beden olarak yapılan bütün amelleri ne yapıyor? Bütün bu amelleri o insanlara suçlu, suçlu. suçlu göstererek işletiyor. Şefaat Arapçada çift demek. Çift. Şefa'dan ne zaman çift. Bitir, tek demek. Bitir, tek demek. Şefaat, şefa, çift demek. Neden şefaate şefaatlendiğini buradan artık çıkartabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Yani bugün birisinin tek başına gidip bir talepte bulunması bitirdir, tek olarak yaptığı bir şeydir. Derse ki, ey kardeşim şu şirket sahibiyle, firma sahibiyle benim adıma konuş. Beni işe alsın. Veya benim maaşıma zam yapsın. Sen konuş. Talebinde bulunmak senin tek olan talebinin ne olmasını sağlar? Çift olmasını sağlar. Bu şekilde sen o kişiden ne talep etmiş olursun? Şefaat talep etmiş olursun. Bu sözlük manası. Sözlük manası. Şer'i manası nedir şefaatin? Şefaatin şer'i manası. Şefaat iki türlüdür. Bir allah Teala'nın nef ettiği reddettiği şefaat, bir de ne yaptı? İspat ettiği, kabul ettiği şefaat. Allah-u Teala'nın ettiği şefaat nedir? Kabul etmediği şefaat. Saymadığı, değer vermediği şefaat nedir? Yalnızca Allah'ın gücünün yetebileceği, Allah'ın gücünün yettiği şeyi, başkasından ne yapmak? Talep, Talep etmek. Ne olsun olsun. Mesela hastalığıma şifa ver. Öyle kabre gidip Allah benim hastalığıma şifa versin demem nedir? Şükür. Nef yolunmuş, inkarı edilmiş menfi şefaattir. Müsbet şefaat dedi Allah Tanrım'ın kabul ettiği şefaat şefaat ediciye izin verdikten sonra şefaat ediciye Allah katında şefaat ediciye Allah izin verdikten sonra razı olduğu kimselere ne yapması? Şefaat etmesidir. Onun hakkında hayır dilemelerine izin vermesidir. Biraz sonra tafsiri Iron Sila geleceğim. Şimdi Allah tabi görüyor ki ve anzer bihl nazi ne an ypsuru ila Rabbihim. Sen bu Kur'anla, bu Kur'anla Rabbleri katında toplanmaktan korkan kimselerine uyar. korkutarak uyar. Nazar, inzar, korkutarak uyarmak demek. Ve en velihi, zilleriye, yakhafun en yuhşaru ila rabbihim. Rablerinin katında toplanmaktan, haş olunmaktan, huzuruna çıkmaktan korkanları bu Kur'an-ı Kerimle uyar. Kime diyor bunu Allah Teala? Peygamberi <gülüyor> Aleyhissalatu diyor. Rableri katında toplanmaktan, haş olmaktan, huzura çıkmaktan korkanlardan kasıt kim? Müminler diyor aleyhi. Yani bu müminleri bu Kur'an-ı Kerim'den korkut, korkut uyar. <gülüyor> Leyse lehum min dûnihî veliyun velâ şefî' O müminlerin Allah'tan başka bir velisi, yardımcısı velâ şefî' şefaat edici, onlara şefaat edecek başka kimse yoktur. <gülüyor> Leallahum yettequn Onlar bu şekilde, bu vesileyle umulur ki ne yaparlar? sakınırlar. Dikkat ederseniz bu ayette ne var? Şefaatin reddi var. Allah'tan başka şefaatin reddi var. Kimsenin şefaata malik olduğu, sahip olduğu kabul edilmiyor. Demiyor ki onların Allah'tan başka yardım edicileri لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَبِعٍ Ve onlara şefaat edici yok Bu manada şefaat burada nedir? Nef yolunmuş, reddolunmuş. Ama hangi şefaat? Şimdi şirk olan. Şimdi şirk olan. Allah'tan başkasının gücü yetemeyeceği şeylerin gücü yetemeyeceği, gücü yetmeyen kudretin, Allah-u Teala'dan yalnızca kudretinin yettiği şeyleri başkasından istendiği şefaat, halet, dua. Bu nefiyolunmuş şefaattir. Zira Allah kala buyuruyor ki kullillahi şefa'atu cemi'an şefa'atin tümü ne ayettir? Allah ayettir. Buradaki lillah lamb diyorlar ki alimler, lâm yani sahip, şefaate sahip olan, malik olan kimdir? Allah-u Teala'dır. Selamun, allah allah allah allah Şefaate malik olan Allah-u Teala'dır. Ya, şefaat ne demek? Talep demek, dua demek. Bu da bir ibadettir. Bu ancak kimden istenir? Allah-u Teala'dan istenir. allah Teala'dan istenir. Bu, قُلِ اللّٰهِ شَفَاعَةُ zümer suresinin 44. ayeti bu. Bu ayetin bir önceki ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki, اَمِتَّخَضُ min دُونِ اللّٰهِ شُفَاعَةً Soruyor Allah-u Burada bir inkar var edenlere. Allah'tan gayri, Allah'tan başka şefaatçiler edinenlere allah Teala soru yoluyla inkarda bulunuyor. اَمِتَّخَضُ min دُونِهِ şefaa onların Allah'tan başka edindikleri, kabul ettikleri şefaatçileri mi var? Zümer Suresi 43 Kul evelav kânû la yemlikûne şey'en ve la ya'kilûn hemen ayetinden bahsediyor ki kul evelav kânû la yemlikûne şey'en vel o şefaatçiler olarak iddia ettikleri lat, menat, uzlar, türbeler, ağaçlar Awlâ kanu lâ yemkûna velen ki hiçbir şeye malik olmasalar da ilk kademe bu. Hiçbir şeye malik olmasalar da, sahip olmasalar da mı onları hala şefaatçi ediyor onlar? Temiz biliyoruz ki bu dünyada hiç kimse hiçbir şeye malik değildir. İstiklal olarak başlangıç olarak Allah Teala'nın vermemesiyle, allah Teala'nın bahşetmemesiyle kendi eliyle hiç kimse, hiçbir şeye sahip değildir. <gülüyor> Efdarül Beşer, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de böyledir. Melaike de böyledir. Yeryüzünde zerre miktarı kadar hiç kimse bir şeye ne değildir? Malik değildir. Bu benim bunu ben kimseye vermem, bunu ben ican ettim, ben yarattım. Bu benim mülkümdür diyebilir miyiz sen? Böyle bir şey var mı? Yok. Herkesin sahip olduğu malik olduğu mülkiyetinde bulunan, tapusunda bulunan mülkiyet geçicidir. Değil mi? Ya öyle onun elinden çıkar o hayattayken Allah bir afet gönderir, felaket gönderir, hırsız gönderir, o şekilde çıkar. Yani bu mülkiyet, nasıl bir mülkiyet? Eksik. Geçici, eksik bir mülkiyet. Allah ta'ala diyor ki, قُلْ أَوَلَوُ كَانُوا لَا يَمْنِكُونَ Onların şefaatçılar edindikleri Şefaatçiler, Allah'ın dışında şefaatçiler olarak isimlendirdikleri şeyler, ilahlar, evliyalar, melekler, ağaçlar, taşlar, türbeler, hiçbir şeye malik olmasalar da mı bu böyle? E diyor ki, hiçbir şeyi akla etmeselerdi mi? Çünkü Allah dışında şefaatçiler olarak, şefaatçiler olarak kabul edilenlerin çoğuna baktığın zaman ya taştır, bir ağaçdır, akletmezler. Yahut altta bu dünyadan göçmüş, toprağın altına girmiş, ölmüş kimselerdir. Allah tarafından bunlara diyor ki, yani sizin Allah'tan başka edindiğiniz şefaatçileriniz mi var? Bu şefaatçiler veren, siz görüyorsunuz, biliyorsunuz ki malik değiller, bir şeye sahip değiller ve akledemiyorlar da. Sonra ayetlerin devamında diyor ki, tamamen ortadan kaldırmak adına, şefaati bu manada, çirk olan şefaati inkar etme adına Deriyor kulu Allah'a şefaatü cemian. Selamun aleyküm. Hayırlı selam. şefaatü cemian. Tutulur. Tutulur şefaat Allah'a. Allah Allah'ın mümkünüdür. Yani kimseden şefaat ne yapılamaz? İstenemez, talep edilemez. Ne demek şefaat? Şefaat demek dua demek. Dua talebinde bulunmak demek. Yani. Duada nedir bir? İbadettir. İbadet. Ancak ancak Allah Tala'nın Allah Tala'nın kişinin kendi talebine, kendi duasına, kendi isteğine ekleyeceği, duasını ekleyeceği, talebini ekleyeceği bazı kimseler ne olacak? Olacak. Allah onlara izin verdikten evet. sonra bazı kimselere bu hak tanınacak. Ama şu anda bu hak kendilerine tanınmış değil. değil. Bu hak kendilerine tanınmış değil. Ve Allah Teala izin verdiği şefaatçilere izin vermesiyle birlikte şefaat edileceklerden ne olması lazım allah Teala'nın? Lazı Razı olması lazım ki şefaat ne yapabilsin? Gerçekleşen bilsin. Bilsin. Bilsin. Bilsin. Bilsin. Yani, Onun için bugün kalkıp bir insanın oturduğu yerden veyahut da camide namaz kılarken müezzin genelde duyuyoruz kamet getirirken şükür ne diyorlar? Eşherü anne Muhammed Resulullah dendiğinde kamette ne diyor? Şükür. Şefaat şükür. ya Resulullah Allah Ta'ala diyor ki, قُلِّ şefaatü شَفَاعَةُ Şefaat tüm ile Allah'ındır, ın Allah Allah'ındır. Yani dua, bu talep, istek kime aittir? Allah, ın Allah, ın Allah ın. Teala. aittir. Hı. Senin şefaat ya Resulallah demen veyahut da bir türlüye gidip, bir kabre gidip, bir veli veyahut da hayatta olan, uzakta olan bir veliye gidip veyahut da gitmeden uzaktan Benim çocuğum olmuyor. Bu isteğimi Allah'a ilet diyerek ona dua etmek, ona seslenmek, yetiş demek. Bunların hepsini de arkadaşlar bir istektir, bir taleptir, bir duadır. Ve yalnızca bu tüm yapılmalı Allah'a yapılmalı Allah'tan isten veril. Yine Mü'Allif Rəhımmatullah bizlere bak, bizlere. Şu ayetizi gördün. "Mendel, kimi işfapı gındırdı? Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Yine kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Müdahale edemez. Başkasının buna gücü yetemez. Hastaya şifa vermek, ölüyü diriltmek, rızık vermek. Bunlar sadece Allah'ın kudretinde olan şeylerdir. Öyle değil mi? Bu sebeple bundan dolayı kimse bu istekleri başkasından istemez. Evet. Allah katında menzel-i eşfa'a indehu. Onun katında kim bunları bu taleplere? Kim bu isteklere icabet edebilir ki? Kimse ifade edebilir ki diyor Allah Teala? Yok, bunlara öyle bir talebe böyle bir isteğe cevap veremeyecek yok. Ancak izin verdiği bazı kimseler olacak belli dönemlerde. O izin verdiği kimseler Allah'a gidip Allah'tan isteyin. Ne yapacaklar? O isteyen kişinin isteğini çift hale getirecekler. Biliyorsunuz hepimizin meşhur hadis kıyamet günü mahşerde hesap günü Hesap görülmeden hesap görülmeden önce insanlar, insanoğlu ilk Adem'den başlayarak kıyametin koptuğu güne dek yaşayan ve yaşamış bütün insanların bir meydanda toplandığını düşünün ve bu insanların bu insanlara güneşin yaklaştığını ve bekletildiğini düz bir arazide bekletildiğini, kurak bir arazide bekletildiğini düşünün. Daha hesaba başlanmamış bir korku var, bir ürperdi var. Bundan önce bir kabir hayatı yaşanmış, berzak hayatı yaşanmış. Ve bu insanlar telaştan hesabın görülmesi için koşa koşa kime gidecekler? Adem Aleyhisselam'a gidecekler. Diyecekler ki yani Allah'a git de, allah bizim için ne iste? Şu hesaba bir an önce Hacım. başlamasını iste. Hesaba başlasın allah Teala. Adem Aleyhisselam kusurunu ayıbını sayacak onlara. Ben cennette yasaklanmış olan ağaca yaklaştım, ondan yedim, dolandır diyecek. Sırasıyla Nuh Aleyhisselam'a gidecekler. Değil mi? Ondan sonra kime gidecekler? İbrahim Aleyhisselam'a gidecekler. Ondan sonra kime gidecekler? İsa, Musa'ya gidecekler. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'a gidecekler. Tabii Musa Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam da yaptığı hataları zikrederek yani öyle değil mi? Yani bir insan hatalıysa, kusurluysa başkası adına gidip birisine ne yapamaz ki istekte bulunamaz. Nasıl kendi adına istekte bulunsun? Ahiladi başkasına dahi ne yapamaz? İstekte bulunamaz. Tabi İsa Aleyhisselam bir kusur zikretmiyor. Kendinden eftar olan, kendinden ve bütün insanlıktan daha faziletli olan Seyyidul Beşer, Muhammed Sallallahu Aleyhisselam'a işaret edecek. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki hadislerde diyor ben diyor her peygamberin neyi var? Bir? Duası var. Ben ne yaptım diyor? Ayrısı. Ben bu duamı ahirete bıraktım. Kimler için? Ümmetimler. Şirk koşmayanlar için hadisi. Şirk koşmayanlar için. Böyle şefaat var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arşın önüne gelecek, secde edecek. Secde edecek. Ve o gün, o anda öğretilen, daha önceden hiç bilmediği şekilde, Allah tarafından kendisine öğretilen hamd ile, sena ile, övgü ile Allah-u Teala ile ne başlayacak? Övmeye başlayacak. Secde halinde Allah-u Teala'yı diyor ki aleyhissalatü o gün bana öğretecek olan ve ondan önce hiç bilmediğim hamd, sena ile ne yapacağım? Temcid edeceğim, yücelteceğim, öveceğim. Yani, düşünsene, camide kamet getirirken, Şefaat, Ya Resulallah diyen adamın yaptığı densizliği. Yani, senin şefaat talep ettiğin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem As ahiret gününde arşın önüne gidip, secde. secdeye kapanıp, As henüz daha şefaat talebinde bir istekte bulunmadan önce ne yapacak? Ne yapacak? Allah'ı anacak, ölecek. Allah Teala ona? Irfa. Başını ne yap? Kaldır. Kaldır. Kaldır. Ve sen. Ne ve sen tu'ta. İste ve sana ne yapılsın? <gülüyor> <gülüyor> Veresin. İşfa ve tuşeffâ. İste. Şefaat tabelinde bulun. Sana biz ne yapalım? Şefaatçi olarak izin verelim. Ondan sonra Allah-u ona şefaatçi olarak izin verecek ve onun şefaatini kabul edip insanlığı ne yapacak Allah-u Teala? Hesaba çekmeye başlayacak. Ki bu şefaat Nebi sallallahu aleyhi sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e has olan bir nedir? Şefaattir. şefaattir. ki bu makama ne diyoruz biz? <gülüyor> makamen mahmuda ömülen, senâ edilen bir makamdır bu makam. Hiçbir, onun dışında, hiçbir beşere, onun dışında hiçbir insana nasip olmayacak olan bir şefaattir, şefaattir makamdır bu. Bir de Allah sallâ buyuruyor ki, muallifin burada da zikrettiği gibi, o kimm min melak fi's semawât olan o çokça olan melekler var ya o meleklerin la tuğni şefâatuhum şey'en Allah katında şefaatleri ne yapmaz? geçmez. Yani Allah katında Allah'a yakınlaştırılmış bu melekler var ve Allah Teala onlar hakkında diyor ki la tuğni şefâatuhum şey'en. Onların şefaatleri geçmez. Çünkü Kullillahi şefaatü cemiyat Şefaatü tüm ile Allah a Allah Allah'a Allah bir emir buyuruyor melekler Öyle bir ses duyuyorlar Ki geçen hafta aldık hadis hatırlayın Mermerin üzerinde sürülen çekilen Zincirin çıkardığı gibi bir ses duyuyorlar tır tır. tır tır tır diyorlar Kendilerinden geçiyorlar Ne söylendiğin farkında değiller Ayıldıktan uyandıktan sonra diyorlar ki Rabbimiz ne dedi diyorlar ki, kâlûl hak, hak dedi, doğru olanı söyledi, Bazı, bazılarının bulaşmadığı hakkı söyleniyor. İşte bu melekler Allah katında latunü şefaatum şeyan. Allah katında şefaatleri ne yapmaz? Geçmez, hiç hiç, hiçbir şey, hiç kimseye fayda vermez. İlla min ba'di en yazen Allah. Ancak meydandan sonra Allahın izinler nesilden sonra. ''İlla min ba'di en ye'zen Allah.'' Kimler izin vermesinden sonra? Kimlere? Razı oldular. Meleklere. Meleklere izin vermesinden sonra ancak şefaatleri geçer. Yani onun için şefaatin isteneceği makam kimdir? Allah. Allah. Allah. Yani dua, talep, hayır istemek kimden yapılır? Allah'tan. Allah. ''İlla min ba'di en ye'zen Allah.'' Limen yaşa ve şefaati bu melekler kendilerine izin verdikten sonra kimlere yaparlar? Allah'ın dileyip razı olduğu kimselere yaparlar. Allah Teala zira şefaat edilecek olan, şefaati hak edecek olan kimselerden de ne olmalı? Evet. Razı olmalı. Ya yani tevhid ehli olması lazım insanların. Müslüman olmaları lazım ki şefaat etmeye izin verdiği kimselere şefaat edilecek kimseleri ne yapsın? Şefaat ettirsin. Bu da neyle gerçekleşir? allah Teala'nın rızasıyla rızası gerçekleşir. Yani allah Teala buyuruyor ya La yerzali ibadihi el-kufra allah <-u> Teala La yerzali ibadihi kulları için kullarından küfrünü ne yapmaz? Almaz. Razı olmaz Küfürü sevmez. Şirki sevmez. .âm. Değil mi? Ana ağna şuraka yani şirk pues ne diyor? Ebû Hurayra'nın rivayet ettiği hadiste "Ana ağna şuraka yani şirk. Kendisine şirk koşulanların şirkten en uzak olanı Ayyâ. benim." diyor Allah Teala. "Men amile amelen kim bir amel işlerse eşreke fihi ma'ya gayri fe onda benimle birlikte başkasını ortak koşarsa" Teraktuhu ve şirkehu. Allah daha diyor ki ben o adamı da, o şirki korsanı da, Bırakıyor. o müşriyi de yaptığı ameli de ne yaparım? Terk, bırakır. Terk eder bırakırım. Yani Allah-u Teala razı olmaz. Dersin başına söyledik ya. Ela lillahi dinul halis. Halis, saf, temiz, şirkin bulaşmadığı dine ancak Allah-u Teala ne var? Razı olur. Ben o din Allah-u Teala tarafından makbul, kabul olur. Vallahi ki yine. Kuldu'llezine min Allah'tan başka Allah'ın dışında ve Allah'la beraber ibadet etmeye hak et, hak olan hak olarak gördüğünüz ibadete layık olduklarını iddia ettiğiniz ilahlar var ya diyor Allah'a kelimeler. Kim bunlar? Lat manat uzza salihler, evliyalar değil mi? Peygamberler Meryem'in oğlu İsa değil mi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu el ensari insanlar ne yapıyorlar? Ne iddia ediyorlar? Bunlara da ne yapılabilir? <gülüyor> Bir şeyler adanabilir bunlardan da şefaat talep edilebilir bunlardan hayır, bereket istenebilir değil mi? Allah'a ferah bunları ki, diyor ki قُلِدْ اُلَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Hadi onlara çağırın, sizin he, iddia ettiğiniz bunlar var ya لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Bunlar yerde ve göklerde zerre miktarı, zerre <gülüyor> bir şeye dahi sahip, <gülüyor> neyin? Bu ayeti hatırlarsanız söylemiştik. Ve ki ilim ehlinden bazıları bu ayeti Sebe suresindeki bu ayetleri ne olarak niteliyor? Bu ayetler diyor ki, alimlerin bazıları, şirkin tüm kökünü ve şirkin tüm dallarını kesen, ortadan kaldırıp kurutan ayettir bu ayet. Ama kim için? Düşünen için. Anlayan için. Anlayan için. Yani Allah Allah diyor ki sizin bu ibadet ettikleriniz ve ibadeti hak ettiklerini iddia ettikleriniz, ibadete layık olduklarını söylediniz, ileri sürdükleriniz, yerde ve gökte bir şeye sahipler mi? Var mı böyle bir iddiada bulunan? Yok değil mi? Yani diyebilir miyiz? İsa aleyhisselam üçüncü kat semanın sahibidir. Kendi başına mülkünü kendi olarak yaratmış ve ona sahip olmuştur diyen var mı? Bunu iddiadan var mı? Yok değil mi? Yani bundan da öte. Allah-u Teala diyor ki zerre miktarınca nokta miktarınca bir şeye dahi sahip değiller. O zaman niye ibadet ediyorsunuz? O zaman niye yöneliyorsunuz? Ayetim devamında diyor ki Allah-u Teala وَمَا لَهُمْ ف۪يهِمَا مِنْ شِرْكُ وَمَا لَهُمْ ف۪يهِمَا مِنْ شِرْكُ Bu ibadete layık gördüklerinizin ilah olarak iddia ettiklerinizin Allah katında bunlar bizim şefaatçilerimiz dediklerimizin yerde ve gökte hiçbir şeye sahip olmadığını biliyorsunuz. Peki bunların yerde ve gökte mülkü olmadığını bilmenizle birlikte ortaklıkları var mıdır? Var mı bir ortaklıkları Allah'a? O halde nasıl olur da ibadet edersiniz? Nasıl olur da bunlardan yardım istiyorsanız? Nasıl olur da bunlara teveccü edip yöneliyorsunuz? Malik değiller hiçbir şeye. Bundan bir kademe aşağı. Kendi başlarına sahip olamamışlar ama bir Allah'la ortaklıkları da olabilir. Böyle bir şey de yok. Ve mâ minhum min zahir. Malik değiller, ortaklık yok ve bir destekçi olma, Allah-u yardım etme konumları da yok. Değil mi? Yerde ve göklerde bu ibadet ettikleriniz, ilah olarak iddia ettiklerinizin allah Teala'ya yardım etme, yardım ediciler olma vasıflığı var mı? Yok. yok. Allah-u Teala geri ve göğü yatırken birisinden yardım almış diye iddia edebilecek birisi var mı? Asla. Yok. Asla yok. Değil mi? O zaman siz hala nasıl olur da bunlara ibadet edersiniz? Son bir ihtimal kalıyor. Son bir ihtimal kalıyor. O da nedir? Bu ibadet edilenlerin Allah katında neyi? Şefaat. Allah Allah diyor ki, وَلَا تَنْفَأَ الشَّفَاعَةُ اِنْدَهُ Onun katında şefaat ne yapmaz? Fayda, fayda vermez. Şefaat fayda vermez. Yani Allah katında şefaat fayda vermez. İlla ancak لِلْمَنْ اَذْهِنَا izin verdiği hariç. İzin verdiği kimse dışında. Ki Allah da hadislerde, delillerde, delillerde geldiği üzere ne yapacak kıyamet gününde? Peygamber aleyhisselatü vesselam izin verecek. Yine meleklere izin verecek. Yine diğer peygamberlere izin verecek. Yine salih kimselere izin verecek. Şehitlere izin verecek ama şu anda böyle bir izin verilmedi. E verilmediğine göre birisi kalkıp bir peygamber bir melek kalkıp şu anda birisinin şefaatine, insanlardan birisinin şefaatine, talebine isteğine icabet edebilir mi? Adem'e Allah bana diyor. "Lâ ten fa'u şefaa'atu illa limen ezdene Ama bugün beşerden, insanoğlundan büyük olan, fabrikatör olan bir makamda oturan olan bir insanın haberi olmadan da onun katında orta olan yahut orta olması da işlerini gören bir insanın şefaat etme şeyi var. Etkisi var öyle değil mi? Yani patronuna bir patronuna gidiyorsun bir iş yaptırıyorsun. Bir de var ki patronunun yanında gezen patronuna sormadan da patronunun iznini almadan da iş yapabilen insanlar var değil mi fabrikada? Yani iş yaptığında patrona da demiyor. Niye bunu? Yaptım diye. Çünkü patron kendi katında onun işini görecek olan insanlara ihtiyacı var. Çünkü patron eksik. peser, Her şeye eksik. yetişemiyor. Ama Allah böyle değil. allah Teala'nın katında ne onunla birlikte başka bir malik var, ne onun katında onun mülkine ortak olan var, ne onun katında ona yardım eden insanlar var, kimseler var. Ve ne onun katında onun izni olmadan şefaat edebilecek kimseler var, şefaatçiler var. Demek ki Mekke'nin meşiklerin sözleri batım. Hangi sözleri? Ne Bunlar bizim Allah katındaki nelerimizdir diyorlar. Şefaatlerimizdir diyorlar. allah Teala bunu onların ağzına tıkayarak, onları susturarak diyor ki onun katında ancak izin verlikleri ne alabilir? Şefaat bilir. O halde bu ayetlerden anlaşıldığı üzere şefaat kaça ayrılıyor? İkiye İki ayrılıyor. Menfi reddolunmuş şefaat ve kabul olunmuş, müsbet şefaat. Menfi şefaat, Allah'ın gücünün yettiği, sadece Allah'ın kadir olduğu, kudretinin yettiği şeyleri, başkasından istenilmesi, Allah-u Teala'nın mehlettiği, inkar ettiği şefaattir. Yani taleptir, duadır, istektir. Allah bana bu istekleri, bu talepleri ne yapar? Reddeder. Ama bugün ben desem ki, Levent'e Efendim, evet, bir işim var falanca Ercan kardeşimizin ve Ercan'ın yanında. Benim için onun katında bana şefaat eder misin diye, Levent'ten şefaat talebinde bulunmam caiz midir? Caizdir. Cahiz, Çünkü gücü yetebileceği istiyorum ondan. Değil mi? Beni duyuyor şu anda. Evet. Beni duyuyor. Hazır yanımda. Ve gücü yetebileceği şeyi diyorum ki, Ne yaptın mı ben benim, benim anıma iste. Ben tek başına gidip ne yapmak istemiyorum? söylemek istemiyorum. Halil isteğim dilekeğim ne olsun? Şefaat olsun, iki olsun. Ama şu anda Allah Teala'nın dediği gibi duymayan, duysalar bile icabet ed, edemeyecek olan, cevap veremeyecek olan kimselerin kimselerin birisinin kalkıp şefaat diye seslenmesi, nida etmesi, medet yetiş diye seslenmesi nedir bunların hepsi? şirktir. Menfi şefaat, Müspet şefaat nasıldır arkadaşlar? Müspet olan şefaat. Allah'ın dilemesinden sonra Allah-u Teala'nın şefaatçiye izin verip, şefaat izin verip, şefaat ediciye izin verip, şefaat edilecek olanlardan da razı olmasından sonra gerçekleşen şefaate ne diyoruz? Müspet, müspet, müspet şefaat diyoruz. Muhammed İbni Abdullah burada Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'den Ahmet İbn-i Abdülhalif, İbn-i Abdülselam İbn-i Teymiye. Harramlı, İbn-i Teymiye'den e, maşrül yapmış. Onun sözünü zikretmiş. Onu biz de okuyalım. Evet. Ferhat kardeşim okusun onu. Ebul Abbas İbn-i Teymiye radiyallahu anh diyor ki allah Teala kendisi dışında müşriklerin tutundukları her bir şeyi ve yine mülke ya da mülkten bir paya sahip ondan başka birinin yahut Allah'a yardımcı konumda bulunan bir başkasının varlığı gibi iddiaları kesin olarak red edip geçersiz kılmıştır. Deminki ki ayete işaret ediyor. Sebe suresindeki ayete işaret ediyor. Allah Teala bunların hepsini geçersiz kılma. Evet. Geriye şefaat meselesinden başka bir şey kalmamış. Onun da Rab Teala'nın izin verdiği kimselerden başkasına fayda vermeyeceğini bildirilmiştir. Evet. Buna dair Allah-u Teala şöyle buyurur. Ve la ve la yeşfa'una illa limen irtaba. Lima nirtaba. Lima lem irtaba. Lima nirtaba. Lem Onun razı gösterdiği kimselerden başkasına şefaat edemezler. Evet. Enbiya 28. Tanet tamam, ışıkları kıyamet döneminde. Müşriklerin kıyamet gününde fayda vereceğini zannettikleri şekildeki şefaat Kur'an-ı Kerim'in reddettiği gibi geçersizdir. Evet, müşriklerin zannettiği şefaat ne? Daha dünyada ölmüş kimselerden, Allah katında salih kimseler olduklarını bildikleri kimselerden, zatlardan ne istemeleri? Yardım, Yardım istemeleri, dua et, dua iste, onlara dua etmeleri, talepte bulunmaları. Bunların her bireridir Evet. Yine Se Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de kıyamet günündeki şefaati hakkında o gün gelip Rabbine secde edecek ve hamd edecek olduğunu ta ki sonra ona başını kaldır, söyle, söylediğin dinlenilir, iste, istediğin verilir, şefaat et, şefaatin kabul edilir denilip, izin verilmeden şefaate girişemeyeceğini bildirmiştir. Evet, demin ki hadiste, bu sadece ne bir Aleyhisselatü Vesselam'a has olan nedir? Şefaatidir. Evet. Ebu Hureyre Radıyallahu an Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a şöyle dedi. Evet. Burada Ebu Hureyre Radıyallahu Anh'dan zikreden hadisi bizlere aktarıyor. Ebu Hureyre Radıyallahu an diyor ki Men es'adun nasi bi şefaatike Şefaatin hakkında şefaatini hak edecek şefaatinle mutlu olacak insanlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye soruyor Ebu Hureyla radıyallahu an Nedi yani aleyhissalatü vesselam da diyor ki men kale la ilahe illallah halisan min kalbihi yani bu şefaatle mutlu olacak onu hak edecek onu kazanacak kimseler kimlerdir şunlardır kalbiyle halis bir şekilde muhlis bir şekilde şirk bulaştırmadan yalnızca Allah'a yönelerek, teveccüh ederek La ilahe illallah diyen kimse şefaatim hakkında mutlu olacak kimselerdir, onu kazanacak kimselerdir, onu hak gelecek kimselerdir fatin ki şefaatli ahlıl ikhlas, yani bu şefaat kim olacak o zaman? İkhlas ahlina, muhlasla olacak. İznin Allah, allahın, izniyle. Ve, ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Şefaat meselesinin özü şudur. İhlas sahiplerine lütufta bulunan Yüce Allah'ın kendisi der Şöyle ki o şefaat izni verdiği kimseye ikramda bulunmak ve onu övüleceği bir makama yükseltmek için kendisinin duası vasıtasıyla ihlas sahiplerini bağışlar. Yani burada şuna işaret ediyor. allah Teala biliyorsunuz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onun Arşında, arşın da önünde secdeye kapanıp istemesinden önce de allah Teala ne yapabilir? Hesaba başlayabilir, değil mi? Peki, niye peygamberine böyle bir hak veriyor? Hayat, biraz sonra gelecek şefaat türlerinden cehennem ateşini hak eden ve oraya girmiş olan ve orada girdikten sonra çıkanlar için peygamberin yaptığı bir şefaat olacak oraya hak etmiş ama oraya girmeden Peygamber'e şefaatiyle çıkan insanlar olacak. Yani Allah-u Teala bu insanları kendi lütfuyla, fazlayla zaten oradan ne yapabilir direkt? Çıkarabilir. Çıkarır, çıkarabilir. Peki Peygamber'e niye böyle bir şefaat hakkı vererek bunu yaptırıyor? İşte Şeyhül İslam da burada ona işaret ediyor. Şefaat ne yapmak için? Evet, İkramda bulunmak. Değer vermek için. Değil mi? O değer verdiğini göstermek için. Yani şefaat edecek olan kimselere Allah Teala izin vermesiyle bizlere gösteriyor? Bu kullar Allah Teala'nın izni olan, değer verdiği, ikramda bulunduğu kimselerdir. Yoksa Allah Teala ne yapabilir? Direkt evet. çıkarabilir. Bunun da ona işaret var. Evet. Kur'an'ın reddettiği şefaat de içinde şirkin söz konusu olduğu şefaattır. Bu nedenle Kur'an birçok yerde şefaati Allah'ın izni şartıyla ortaya koymuştur. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şefaatin yalnızca ihlas ve tevhid ehli olan kimseler hakkında gerçekleşeceğini açık olarak bildirmiştir. Şevlis Kam'ın sözü burada bitti. Evet. Dikkat çekilen konuları da okuyalım. Bir bölümde geçen ayetlerin konuya ilişkin tefsiri. Evet. Bunları zikrettik. Bu ayetleri açıkladık. ilk iki ayette ne var? Şefaatin menfi şefaat var. Diğer ayetlerde müsbet şefaat ve şartları ile birlikte açıklanmış müsbet şefaat var. Evet. iki reddedilen şefaatin şekli. Evet, reddedilen şefaat hangisi? Şefaat. Menfi olan içinde şirk bulunan şefaat. Kabul edilecek olan şefaatin şekli. Evet. Bunlar neydi? Kabul edilecek olan şefaatin şartları neydi? Şafi'i şefaat edecek olan kimseye allah Teala'nın izin, i̇zin verilmesi, meşfu' şefaat olunacak kimselerden de allah Teala'nın Teala Teala. razı, razı olması. Evet. Büyük şefaatin ve onun makamı olan makam-ı mahmudun zikredilmesi. Evet, makam-ı mahmud nedir? Aleyhisselatü Vesselam'a has bir makamdır. Bunun dışında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi vardır? Başka şefaat ettiği yerler vardır. Dedik ya, mesela ee, Nebi Aleyhisselatü Vesselam deliller hadislerde geldiği üzere delillerde olduğu üzere ehl-i sünnet cemaatinin kabul ettiği şekliyle mutezile ve haricilerin inkar ettiği bir şefaat türü daha vardır. O da deminden söylediğimiz büyük günah işleyip cehenneme girmeyi hak eden ancak peygamberin şefaatiyle girmeden cennete girenler hakkında peygamberin şefaati var. Bu da bir peygamberin şefaati denirin Ondan sonra bir Aleyhisselatü Vesselam yine ne yapacak? Cehenneme girmiş, hak edip girmiş. Ondan sonra oradan onu şefaatle çıkmış olan insanlar olacak. Böyle bir şefaat var. Hı -hı. Cennetin kapısına gelindiğinde bütün o dehşet verici, dehşete düşürecek olan o zorlukların yaşandığı sırat köprü geçildikten sonra cennetin kapısına gelindiğinde cennetin kapısına bulmayacak, açılmayacak. Hatta izâ câûhâ Ta ki oraya gelirler. Ve Futihat evvâbuhâ Oranın kapıları ne olur? Açılır. Orada âlimler diyor ki bu ayette dahi buna işaret var bu şefaate. Hatta izâ câûhâ ve futihat Ve. Orada bir şey var. Ve sonra kapı ne oluyor? Açılıyor. De, bu ayete benzer aynı surede. Cehennemlikler hakkında bahsederken hatta ila ca uha, oraya gelirler ve kapıları cehennemin açılır. Ve yok orada. Yani cehennemin kapıların açılması için şefaata gerek yok açık zaten bekliyor orası alacak kapacak. Ama cennette peygambere verilmiş ne var? Bir ikram var. Bir makam var. Oraya gelinmiş ve kapı açılacak. Ama nasıl açılacak? Hadislerde görüyoruz. Kapıyı çalacak olan, vuracak olan kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyecek oradaki melek? Senden başka kimse bu kapıyı açmamakla emrolundum diyecek. Ve ondan sonra kapı açılıp Nebi aleyhissalatü vesselam girdikten sonra herkes verecek. Bu da bir nedir? Şefaattir. Bir de hususi çok böyle bir şefaat var, hususi şefaat. O da amcası Ebu Talib ile ilgili olan bir şefaat. İslam'ı olan Müslite desteği dolayı Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ona da bir faydası olacak <gülüyor> Ama o faydanın pek bir kıymeti yok. Yani öyle bir de kıymeti olan bir fayda değil. Peygamber dahi olsa amcasına ne yapamıyor? Yardımcı olamıyor. Yani sözlük manasıyla yani ifade edilirken faydası olmuş diyebiliriz. Cehennemin en dibinden, en derin yerinden nereye çıkarıyor amcasını? Evet, evet. En üstüne çıkarıyor. Peki en üstüne nasıl bir yer? Böyle nez manzaralı, <gülüyor> serin bir yer mi? Hayır. Hadisine diyor? İki nail, iki ayakkabı giydirilir ateşten ayağına, evet. kafasındaki dimanlı beyni kaynar. Yani amcasına yaptığı en fazla iyilik de bu. Aleyhisselatü Vesselam. Yapabile yapabileceği iyilik. Bu. Bu da has. Amcasıyla alakalı. Delinin geldiği bir Şefaat. İşte şefaat türleri bunlar. Bunun dışında Nebi Aleyhisselatü Vesselam dışında melekler de, salih kimseler de, şehitler de ne yapacaklar? Şefaat edecekler. Cennemi gelenler hakkında. Kur'an-ı Kerim. Yani bunla ilgili deliller var. Delilinin olduğu şefaati bizler ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Yoksa bazı mutasavvıfanın, tarikatçıların bizim hakkımızda, Şeyhül İslam Muhammed İbni Abdullah hakkında söylediği gibi iddia ettiği, iftira ettiği üzere bizler şefaati ne yapmıyoruz? İnkar edip reddetmiyoruz. Biz artık şefatı kabul eden insanlarız. Ancak şefaat de bir ibadettir. Yalnızca Allah'tan istenir. Bu şekilde bunu söylüyor, inanıyor ve itikat ediyoruz. Buna benzer bir olayda kerametle ilgili bize atılan iftiralar var. Yani bizlerin kerameti inkar ettiği söylenir. Halbuki bizler bu konuda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yolda uymuş, sahabelerin yolundan gitmeye çalışan, ehl-i sünnet ve cemaatine ta kendileriyiz. İmamların yolundan giden, peşlerinden giden, dinde biraz çıkarmaya çalışan, dinde biraz çıkarmayan, sadece sünnete uymaya çalışan insanlarız. Delilini getirdiyse onu ne yaparız? Olabiliriz. Kabul ederiz. Kendi katımızdan bu aklımıza uymadı bunu inkar eder, bu aklımıza uymadı bunu kabul eder, demeyiz. Bizim menhecimiz, metodumuz, yöntemimiz Bellidir. Kendi uydurduğumuz, cebimizden çıkardığımız, sonradan ortaya çıkardığımız bir şey değildir. Bu sebeple bu iftiralardan da beri olduğumuzu ne yapalım? Açıklayıp ilan edelim. Şefaat haktır, şefaat vardır ama bütün bugün anlatmış olduğumuz ders boyunca ifade ettiğimiz şekli ile Rabbim bizi tevhidi hakkıyla anlayan, onu hakkıyla e, idrak eden, <gülüyor> Ameline şirk bulaştırmayan, şirkten kaçan, idratlardan kaçan, muhlislerden, salih amel işleyenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve hamdik, Aşhamen la ilahe illa ent. Estağfiruka ve atur ilayhik.